أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Men yuridi llahu bihi din Allah azze ve celle kimin خيرını dilerse onu dinde fakih yani anlayışlı kılar buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ki ilim nimeti eğer bir insana verilmişse hakikaten çok büyük bir nimet verilmiş demektir. Ki Allah azze ve celle Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a bile ilmini artırması için dua etmesini emrediyor. Ve Rabbizidni ilme Rabbim benim ilmimi artır buyurarak ne yapıyor? Taha Suresi 114. ayet-i kerimesinde bizlere bunu emrediyor. Ki Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a direkt. Ki ilmin ve alimlerin Allah katındaki üstünlüğü Onların üstünlüğü dolayısıyla onları şahadetlerin en büyüğüne şahitlik tutuyor. Şahit tutuyor. Önce Allah'ın şahadeti, sonra meleklerin şahadeti, sonra da ilim ehlinin şahadetini zikrediyor Allah azze ve celle. Bu buyuruyor ki Allah gerçekten kendisinden başka hakkıyla ilah olmadığına şahitlik etti. Buna melekler ve İlim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Önce Allah Azze ve Celle kendi nefsini buna şahit tutuyor. Daha sonra melekleri şahit tutuyor. Daha sonra da ilim ehlini şahit tutuyor. Yani onların derecelerinin yüksekliğine binaen. Ki Allah'tan en çok korkanların alimler olduğunu bildiriyor. Ve buyuruyor ki اِنَّمَا يَخْشَ Min مِنْ عِقَادِهِ الْعُلَمَاءُ Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyanlar alimlerdir. Bu yüzden Allah'tan en çok korkanlar kimlerdir? Yine o Rabbani alimlerdir. Çünkü zamanımızda ki her zamanda olmuş ne vardı? ''Ulema ussu'' vardır. Yani kötü alimler vardır. Görünüşte Allah Azze ve Celle'nin dinine çağırıyormuş gibi görükseler de amelleri ne yapar? İnsanları cehenneme çağırır. Allah Azze ve Celle bizleri bizlere Rabbani alimler nasip eylesin kardeşlerim. O yüzden Allah'tan en çok korkan alimlerdir diyor. O yüzden bir alim nasıl ki Allah'tan en çok korkan kimse olması gerekiyorsa nedir? İşte Rabbani alim odur. Yoksa ulema ussu mu deriz? Yoksa belam mı deriz? Bunların hepsi ne olmuş? Tarih boyunca gelmiş, günümüzde de var olmuştur ve kıyamete kadar da ne olacaktır? Rabbani alimler olduğu gibi ulema ussu dediğimiz kötü alimler de yeryüzünde var olacaktır. Yine Allah diyor ki, hiç bilenler bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç alimle cahil bir olur mu? Sadece akıl sahipleri düşünür ve ürtalır diyor Allah Allah sizden iman edenleri ve ilim verilenleri diyor derecelerini yükseltir diyor Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 11. ayeti kerimesinde ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara diyor iki şeyde sadece haset edilir. Yani gıpte edilir. Bunlardan bir tanesi de kendisine hikmet verilen yani ilim verilen ki bununla hükmeder ve insanlara da bunu öğretir diyor. İşte bu kimseye ne yapılır? Haset edilir. Yani gıpte edilir. Başka hiçbir şey haset Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki alimlerin Allah katında çok büyük dereceleri vardır. Allah Teala onları kendilerine başvurulan emir sahipleri yani ulul emir diye zikretmiştir Allah azze ve celle. Ki nitekim rasul ve ulul emr kum. Allah'a itaat edin, رسولüne itaat edin ve sizden olan emirlere de. Nitekim burada geçen ulul emirden kastın Cabir ve İbni Abbas radıyallahu anhuma, burada geçen ulul emirden kastın Alimler yani rabbani alimler olduğunu söylemiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Hatta herhangi bir sorunla karşılaştığımızda meselemizi alimlere arz etmemizi arz etmemiz gerektiğini bildiriyor Allah azze ve celle. Eğer bir onu Rasule ve kendilerinden olan ulul emre götürmüş olsalardı onlardan hüküm çıkarabilenler onu anlayıp bilirler diyor Allah Azze ve Celle Nisa suresi 83. ayet-i kerimesinde. Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki kardeşlerim, ilim öğrenmek kişinin cennete ulaşmasını sağlayacak en kısa yoldur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim diyor bir ilim talep ederek bir yola girerse Allah da diyor cennet o kişi için, cennete giren yola, gidecek yolu ne yapar? Kolaylaştırır diyor, buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve şu hadise çok dikkat edin kardeşler. Buyuruyor ki kim ilim talep talep ederek bir yola girerse Allah onu cennet yollarından bir yola sokar. Hatta diyor melekler ilim talebesi için kanatlarını gererler. Gökte olanlar yerde olanlar ve hatta sudaki balıklar bile o ilim talebesi için tövbe-i istiğfar ederler. Allah'ım onun günahlarını bağışla diye dua ederler. Gökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar hatta denizdeki balıklar bile o kimse için tövbe-i istiğfar ederler diyor. Allah'ım onun günahlarını bağışla diye kendi lisanı halleriyle Allah'a yalvarırlar dua ederler. Alimin diyor abide üstünlüğü tıpkı dolunay gecesi yani Dolunay, yani tam bir tepsi gibi göründüğü zaman, diğer vesair yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyor. Alimler, peygamberlerin varisiyedir. <gülüyor> Peygamberler ne bir dinar ne bir dirhem bırakırlar. Ama ne yaparlar? ilim bırakırlar. Her kim o ilmi alırsa, hakikaten çok büyük bir pay, çok, bir, çok büyük bir haz almıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kardeşlerim hakikaten bir alimin, bir ilim talebesinin ilimden aldığı hal, onunla amel etmedeki aldığı hal ve onları insanlara anlatmadaki verdiği hal, inanın hiçbir dünya nimetlerinde bulunamaz ve bunu yaşayandan başkası da anlayamaz kardeşler. Allah azze ve celle onu hakika olarak yaşayan kullarından eylesin. Evet. Bizler sahabenin hayatını anlatıyorduk. Neden böyle bir giriş yaptık? Evet. Bugün bizlerle olan sahabe işte alemlerin öncüsü olan Muad İbni Cebel radıyallahu anh oldur. Hakikaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahitliğiyle bu dinde haramı ve helali en iyi bilen sahabe kimdir? Muaz İbni Cebel radıyallahu anhudur. Ki bu ümmetin fakihidir. Evet. Ki kendisi Medine ehlinden Akabe biatında, ikinci Akabe biatında 72 kişiyle beraber Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama gidip Müslümanlığını ilan eden ve Mus'ab İbni Umeyr radıyallahu anhunun eliyle Müslüman olan genç sahabelerden bir tanesi Muad İbni Ceber Mus'ab ibn i Umeyr kimdi? Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın Medine'ye gönderdiği ilk elçi. İşte Muaz ibn i Ceber Radıyallahu Anh'u da Mus'ab Umey Umeyr Radıyallahu Anh'unun İslam'ın ilk sefiri. Yani ilk temsilcisi, ilk büyük elçisi kimmiş? Mus'ab ibn i Umeyr Radıyallahu anhu. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu da onun eliyle, Medine ehlinden olan Muaz ibn Cebel, onun eliyle ne yapıyor? İslam'a giren sahabelerden bir tanesi. Ki Muaz radıyallahu anhu, çok yakışıklı bir genç. Güzel ve parlak bir yüzü, bembeyaz dişleri ve sürmeli gözleri vardı diyor. Şemail'e baktığımız zaman, güzel görünüşlü, güzel huylu ve kavminin en hayırlı de diyor şemailinde. Allah kendisinden razı olsun. Ki kavminin efendilerinden iman ve yakın sahibi olan öne geçenlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın Yemen'e insanların orada Müslüman olan kimselerin dinini öğretmesi için gönderdiği bir öğretici idi. Muaz ibn Cebel radıyallahu anı. Evet. Kendisinin 33 yaşında başka bir rivayette de 28 yaşında vefat ettiği söylenmiştir. Ee, ki Müslümanlığı dediğimiz gibi Mustafa İbni Ümeyye radıyallahu anhunun eliyle olmuştur. Kardeşlerim o zamanki Müslümanlar sahabeler Müslüman olur olmaz imanı ta içlerinde yaşadıkları gibi hemen ne yapıyorlardı? davet işine başlıyorlar. Hemen insanları o karanlıktan, zulmetten alıp aydınlığa çıkarmak için var güçleriyle çabalıyorlardı. Muaz radıyallahu anhu da bu sahabelerden bir tanesiydi. Hakikaten davette çok hırslı ve başarılı bir kimseydi. Ki Muaz radıyallahu anhu e, onunla birlikte İslam'a girenler Medine'ye geldiklerinde İslam'ı orada açıkça yaymaya başladılar. Ki kavimlerinden eski dinleri üzere yani şirk üzere olan kalan bazı yaşlı kimseler bulunmaktaydı. Ki Amr İbni Cemuh da bunlardan bir tanesiydi. Onun oğlu Muaz İbni Amr tıpkı Muaz İbni Cebez radıyallahu anhu gibi Akabe'ye gidip Allah Resulü aleyhissalatu vesselama İslamlığını ilan eden, Müslümanlığını ilan eden bir tanesiydi. Amr ibn Cemu, Cemuh, selem oğulların efendisi, o kavmin efendisi, ileri geleni ki şereflilerindendi. Kavmin önde gelenlerin yaptığı gibi o da kendisine ait neyi vardı? Bir putu vardı ki ona da menat denilirdi. Kendi evinde kaptığı, taştan yaptığı veya tahtadan yaptığı menat isminde bir putu vardı. Medine'de. Ki Seleme oğullarının bu neymiş? Efendisi, seyyidi. Bu iki genç, yani Muaz bin Cebel radıyallahu anh ve Muaz bin Amr ibn Cemuh geceleyin bu kimsenin gidip evinden putunu alıyorlar ve götürüp Medine'nin çöplüğüne atıyorlar. Amr İbni Cemuh geliyor, bakıyor ki kendisine tapındığı, kendisinden bir şeyler istediği, medet beklediği putu ortalıkta yok. Sağa bakıyor, sola bakıyor, Medine'yi araştığında bakıyor ki çöplükte o tatlı putu çöplüğe atmışlar. Kızıyor, öfkeleniyor, alıyor putunu, temizliyor, tekrar evin köşesine koyuyor. İkinci gece yine Muad ibn Cebel ve Muad ibn Amr, Emni Cemu aynı hareketi yapıyorlar, alıyorlar kutu götürüp doğru çöpe atıyorlar. Bir iki üç derken Amribi Cemu, bu selma onlarının efendisi sinirleniyor ve kuta diyor ki, aha da bu kılıç boynuna asıyor. Eğer sende de hayır varsa ne yaparsın? Sana bu fiili yapanlara karşı kendini korursun diyor. Daha sonra. Uyuduğu zaman Muaz ibn-i e, Cebel aynı Muaz ibn Amr'la birlikte geliyorlar, putu alıyorlar, çöplüğü atıp o esnada da ölmüş bir köpek leşini puta bağlıyorlar. Adam geliyor, put gene yok. Gidiyor bakıyor çöpte, üstelik de bir köpek leşi bağlanmış. Vallahi diyor eğer sen de hayır olsaydı muhakkak sen kendini korurdun diyor ondan sonra ne yapıyor? Dedelerinin dinini terk ederek Müslüman oluyor. Ve bir kavmin efendisi o zaman Müslüman olduğu zaman kendisiyle beraber tabiatı, kavmi de ne yapıyor? Müslüman oluyor. İşte Seleme oğulları da bu Amrümdü Cemuh'un Müslüman olmasıyla, efendilerinin Müslüman olmasıyla ne yapıyor? Müslüman olmuş oluyorlar ki burada Muad İbni Ceber radıyallahu anh'unun zekası ve daveti olan hırsı insanların İslam'a girmesinin istemesinin hırsıyla ne yapıyor? O da onun eliyle Müslüman olanların arasına giriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muad İbni Ceber radıyallahu anh'u hakikaten çok seviyor. Çünkü Muad genç bir sahabe ve Muayyad ibn-i Cebbiya radıyallahu anhu bazı hadislerini rivayet ederken bir günden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir merkezde veya bir devede ben de onun terkisinde yani hemen arkasına binmiş iken bindiğim halde şöyle buyurdu diye Birçok hadisi Muaz radıyallahu anhu atmıştır bu şekilde zikretmiştir. Bu da neyi gösteriyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu'ya olan muhabbetinin sevgisinin bir nedir? Göstergesidir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'yu öven hadislerinden bir tanesi diyor ki Ümmetim içerisinde bu ümmetime en merhametlisi Ebu Beker radıyallahu anhudur diyor. Allah'ın dininde en şiddetlisi Hazreti Ömer'dir diyor radıyallahu anhudur. haya olarak en üstünü kimdir? Rahman <Sessizlik> radıyallahu anhudur. Ve ümmetim içerisinde helali ve haramı en iyi bilen de kimdir? Muaziz Müzebel radıyallahu anhudur. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde Vallahi ey muaz, ben seni seviyorum. Vallahi ey muaz, ben seni seviyorum diyor. Ben sana şunu tavsiye ederim ki her namazın bitirdiğinde, Allahumma ayni, ala zikrike ve ve husni elvedeti. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek üzere bana yardım et. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ne yapıyor? bunu Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Namaz bittikten sonra namazın akabinde Allahumme ainni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetike diye Muaz radıyallahu anhu'ya bu duayı öğretiyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam kıyamet günü Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'nun alimlerin efendisi, önderi olduğunu beyan ediyor ki bir hadisinde Muaz derece olarak alimlerin önde gelenlidir buyurarak onun bu seviyesini ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. Abdullah İbn Mesud diyor ki Radıyallahu anhu Muaz diyor Allah'a boyun eğen bir ümmetti diyor. Oradan bir tanesi diyor ki o İbrahim değil miydi diyor. Hayır diyor. Biz bu ümmet içerisinde Muad İbni Cebel radıyallahu anhuyu İbrahim aleyhisselama benzetirdik diyor. Muhammed ümmeti içerisinde İbrahim'e aleyhisselama benzeyen kişi kimmiş? Muad İbni Cebel radıyallahu anhoyu. Onun ümmet ne demek diye sorulduğunda Abdullah İbni Mesud diyor ki, yani hayrı öğreten, Allah'a boyunen, Allah'a ve Resulüne ita edendir diyor. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bir ümmet idi ise yani insanları hayır öğreten Allah'a boyunen işte Muad İbni Ceber radıyallahu anh'u da ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun tanıklığıyla biz diyor onu İbrahim Aleyhisselam'a benzesedir. O da bir ümmetti diyor. Evet yine Muhammed İbni Seher İbnu Abi Hasm diyor ki babasından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fetva verenler muhacirlerden üç kişiydi diyor. Bunlar Amr, Osman ve Ali, Ensardan ise o üç kişi Ubey ibn-i Kâb, muad ibn Cebel ve Zeyd radıyallahu anhum idi. Kendilerinden fetva istenilen, kendilerinin ilimlerine güvenilen kimselerdi bunlar. Allah'ın kitabı ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle hüküm veren kimselerdi diyor. Ki Ömer radıyallahu anhu kendi hilafeti zamanında istişare ehli içerisinde Muad ibni Cebel radıyallahu anhu da bunlardan bir tanesiydi. Ki Ömer radıyallahu anhu kim fıkıh öğrenmek isterse Muad ibni Cebel'e gitsin diye tavsiyede bulunmuştur. Evet. Allah azze ve celle onun sevgisini Müslümanların kalbine koymuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Diyor ki, Allah Azze ve Celle bir kulu severse dünyadayken Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve der ki ey Cebrail, ey Cibril ben falanca kulumu sevdim, sen de sevder diyor. Allah severse. Kulları değil, Allah sever Sonra Cebrail Aleyhisselam gider meleklere der ki, ey melekler Allah falanca kulu sevdi. Ben de sevdim, siz de sevinler diyor. Ve melekler de severler diyor. Ve ondan sonra yeryüzünde onun için bir kabul görme var edilir diyor. Bu hadisi Müslüm rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah bir kulu severse Cebrail de sever gayet sevdiği menetler de sever ve Allah diyor onun insanların kalbine ve insanlar içerisinde o alemi için bir kabul var eder diyor. İşte Muaz radıyallahu anhu da o insanlardan bir tanesi. Allah'ın sevdiği ve insanların kalbine de kabul koyduğu kimselerden bir tanesi. Allah azze ve celle bizi kendisini sevdiği kullanımdan eylesin kardeşlerim. ibn Ebi Rabah diyor ki Ebu Selam el Havlani'den Humus Meccidine girdim diyor. Orada sahabeden otuz kadar kişi gördüm. Aralarında sürmeni gözleri parlak dişleri olan bir genç vardı. Topluluk bir işte tereddüt ettiği zaman bir işte çıkıştı, çakıştığı zaman hemen gidip ona soruyorlardı. Ben hemen sordum bu kimdir? Bu Muad İbn dediler diyor. Ve kalbimde hemen ona karşı bir sevgi verdi diyor. İşte Allah'ın kurtuluş sevgidir. Başka bir rivayette bu İdris el-Havlani diyor ki: Dimeşik mescidine girdiğimde orada ben beyaz dişleri olan bir genç gördüm. Yanında insanlar vardı ve bir meselede ihtilaf ettikleri zaman hemen oraya ona soruyorlardı diyor. Onun kim olduğunu sordum. O Muadimin Cebel'dir dediler. Ertesi gün gittiğimde onu namaz kılarken gördüm. Namazını bitirdikten sonra dedim ki: Vallahi ben seni Allah için seviyorum dedim diyor. O dedi ki Allah için mi? Evet Allah için. Allah için mi? Evet Allah için seviyorum. O zaman diyor zidamdan tuttu kendisini doğru çekti. Öyleyse müjdeler olsun sana. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah der ki benim için birbirini sevenler, benim için bir arada oturanlar ve benim için birbirine verenler, sadaka verenler, benim için birbirini ziyaret edenler üzerine rahmetim vacip olmuştur, sözünü işittim diyor. Benim için birbirini sevenler, benim için bir arada oturanlar. O yüzden eğer bir arkadaşım veya ben onunla birlikteysem, birlikteleyim ancak Allah için olmak. Onu seviyorsam Allah için sevmeliyim. Ondan ayrılıyorsam da Allah için ayrılmalıyım. Çünkü bu arada ne yapıyor? Nefisleri devreden çıkartıyorsunuz. Muazzin sorduğu gibi hakikaten beni Allah için mi seviyorsun? Evet diyor ya Allah için seviyorum. O zaman müjdeler olsun sana. İşte böyle kimselere Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, merhameti kıyamette vacip olmuştur, farz olmuştur diyor Allah Azze ve Celle bir hadiste. Ne mutlu o kimselere ki hakikaten birbirlerine Allah için sevmişler. Allah azze ve bizleri Allah için seven kullarından eylesin kardeşlerim. Allah için bir araya getirsin ve yine Allah için ayırsın. Bakın hakikaten çok önemli sosyal hayatta. Nefisleri ne yapıyorsunuz? Devreden çıkartıyorsunuz. O bana hemen gözle baktı. O bana sert konuştu. Hayır kardeşlerim. Gözünün üstünde kaşın var değil. Kalbinde imanın var kalpte iman varsa sen benim kardeşimsin, ben senden ayrılamam, ben seni buz edemem ancak Allah için olursa. İşte böyle kimseye Allah Azze ve Celle merhametini müjde Ne mutlu o kimse bana Allah Azze ve Celle o müjdeyi alanlardan eylesin bizleri. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz e, İbn Cebel radıyallahu anh'u Yemen'e gönderiyor. Yemen ehli geliyor ve kendilerinin Müslüman olduklarını ve dinlerini öğretecek birilerini göndermesini istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Attab ibn Useydi gönderiyor ve Kur'an ve dinlerini öğretmesi için de Muaz ve Cebel radıyallahu anh'u onlarla birlikte gönderiyor. Yemen'e giden öğretici, Yemen'e giden alim ki onlara dinlerini ve Kur'an'ı öğretiyor. Radıyallahu anh'u. Evet. Ki Ebu Musa Aleyhi Aleyhi diyor ki Allah Resulü Selam beni ve Muazze diyor Yemen'e gönderdi. Bir elçi, bir eğitici olarak. Ve bize kolaylaştırın, zorlaştırmayın, teşvik edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diye nasihatta bulundu diyor. Aleyküm Allah, Allah Resulü, Allah Resulü. Aleyhissalatü Vesselam. Evet. Ebu Musa'dan diyor ki daha sonra bu Musa diyor ki bizim beldemizde baldan yapılan bir içecek vardı. Buna Elbit denilirdi, denilirdi diyor. Yine arpadan yapılan bir içecek vardı ki bunun adı da Elmizir'di diyor. O her sarhoşluk veren her şey, her sarhoşluk veren her şey haramdır dedi. Muaz bana dedi ki: Kur'an'ı ne şekilde okursun? Onu namazda, binek üzerinde, ayaktayken, otururken peş peşe okurum. Muaz dedi ki: ancak ben bir miktar uyurum. Sonra ibadet için kalkarım. Nasıl ki ibadet için gecenin kalkışında Allah'ın rızasını umuyorsam uykumdan dolayı da Allah'ın rızasını umarım dedi. Sonra sanki Muaz bu yaptığıyla da daha üstünmüş. Yani nasıl ki geceleyin kalkıp ibadetimde ben Allah'ın sevabını umuyorsam uyuduğum zaman da Allah'ın sevabını umarım diyor Muhaddis Radiyallahu Anh. Neden? Çünkü insan uyuyabilsin ki ne yapsın ibadetine daha güzel, daha kuvvetli bir şekilde devam edebilsin. İşte ben o uykumdan da diyor Allah'tan ecir sevap beklerim diyor. Radıyallahu anhu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiğinde bir daha Muaz radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı göremeyeceğini anlamıştı. Bu sebeple ona şu etkili sözleri söylüyor. Diyor ki Asım ibn Humeyd el Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona bazı tavsiyelerde bulundu. Muaz bineyine binmişti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ise yerde onunla birlikte yürüyordu. Ve dedi ki ey Muaz belki de bir daha benimle karşılaşmayacaksın. Umulur ki beni ziyaret edersin. Bunun üzerine Muaz özüntüden ağlamaya başladı ve Allah Resulü selam ağlama ey Muaz ağlamak şeytandandır dedi. Ki Muad radıyallahu anhu Yemen'de insanlara İslam'ı anlatmaya başladığında onları dinlerini öğretmeye başladığında onun gidişinden Yemen'e gidişinden bir müddet sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefat haberini öğreniyor. Evet. Muad radıyallahu anhu eli bol geniş gönüllü ve güzel ahlaklı birisiydi. Kendisinden bir şey istenildiği zaman onu muhakkak verirdi. Bir şey isteyene hiçbir zaman hayır demezdi. Ki bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakıdır. Allah Resulü kendisinden bir şey istenildiği zaman hiçbir zaman hayır dememiştir. Bir seferinde Allah Resulü bir kaftan hediye ediliyor ve gerçekten de ona ihtiyacı var. Ve Sahabenin bir tanesi ey Allah'ın Resulü bunu bana ver diyor. Allah Resulü de ihtiyacı olduğu halde çıkartıp veriyor. Ve sahabeler bu adamı azarlıyorlar. Ey Polan sen bilmez misin ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisinden bir şey istenildiği zaman hayır demez. Neden istiyorsun ki onun da buna ihtiyacı var. Vallahi diyor ki sahabe, vallahi ben onu ihtiyacım olduğu için istemedim. Ancak istedim ki o öldüğüm zaman benim kefenim olsun. Hakikaten öldüğü zamanda o sahabe ne yapıyor? Onunla kefenleniyor. Muaz radıyallahu anh'u da bu cömertliğinden dolayı bütün malı ne yapmıştı? Bu orada gitmişti. Yani her isteyene hayır diyemediğinden eli bolluğundan dolayı ne yapmıştı? Bunları Allah yoluna feda etmişti. Hatta bir gün Yemen'den dönerken yanında biraz mal ve köle vardı diyor. Mekke'de Ömer radıyallahu anhu ile karşılaştı. Ömer dedi ki bunlar nedir? İşte bunlar bana hediye edilen şeylerdir. Ömer radıyallahu anhu onu hemen halife olan Ebu Bekir'e teslim etti. Diyor. Ben çekindim diyor. Biraz mal, biraz köle. Sonra ben diyor rüyamda kendimin cehenneme doğru sürüklendiğini ve Ömer'in de beni çekmeye çalıştığını gördüm diyor. Ve ertesi sabah olduğunda o benim kölelerimin Yemen'den getirdiğim kölelerin namaz kıldıklarını gördüm. Dedim ki siz kimin için namaz kılıyorsunuz? Onlar Allah için dediler ve bunun üzerine muaz öyleyse siz de Allah için hürsünüz diyerek onları azal Evet kardeşlerim Ömer radıyallahu anhu Muaz radıyallahu anhu hiçbir şeyle suçlamadı. Ona karşı kötü bir zanda, bes zanda beslemedi. Çünkü onların yaşadığı asır, onların yaşadığı yüzyıl hakikaten bütün insanlığın örnek alacağı bir asırdı. Mükemmele doğru giden neslin içerisinde yaşıyordu o sahabeler. Ki bunlar mallarıyla, canlarıyla İslam'ı yaşamışlar ve yaşatmışlardı. Kimi uçuyordu, kimi yürüyordu, kimi koşuyordu yani derecelerine göre. Ama onlar hepsi de bu hayırlı halif, e, kafilenin içerisinde bulan, bulunan kimselerdi. Yani uçuyordu, kaçıyordu, koşuyordu derken yanlış anlamayın. Yani birbirlerinden neydi? Derece olarak farklı kimselerdi. Ama hepsi neydi? O kafilenin içerisindelerdi. O topluluğun içerisindelerdi. Allah kendilerinden razı olsun kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Muaz radıyallahu anhu çok güzel tavsiyelerde bulunmuştur kardeşlerim. Ve bu tavsiyelerinden bir tanesi diyor ki bil ki diyor şu dünyada sana ayrılan paydan daha fazla bir zenginlik elde etme imkanın yoktur. Yani ne kadar çalışırsan çalış bu dünyada elde edeceğin eline geçecek yalnız ve yalnız Allah azze ve celle'nin sana ezelden takdir ettiği, takdir ettiği veya ayırdığı paydan başka bir şeyi imkanı edemezsin. Başka bir imkan yoktur. Ahirette işine yarayacak bir pay elde etmeye daha çok muhtaçsın. Sen bu ahiretteki payına Ömer önem ver ve bu işe başla diyor. Yani ahiret işi dünya işinden her zaman önde olması gerekir. Çünkü asıl vaki olan, asıl ebedi olan dünya, hayat ahiret hayatıdır çünkü dünya hayatı geçici bir metadan eğlenceden ve oyundan başka bir şey değildir o yüzden ahiret için uğraş diyor evet yine başka birisi bana nasihat et dediğinde diyor ki sana itaati oruç tuttuğun ve tutmadığın gün olsun namaz kıldığın ve uyuduğun vakit olsun sevap kazan günah işleme Müslüman olarak can ver, mazlumun bedduasından da kork kaçın diyor Muaz radıyallahu anh'ın yaptığı nasihatlerden bir tanesi. Ve oğluna şöyle diyor, ey yavrum namaz kıldığında hayata veda edenin namazı gibi kıl. Onu bir daha yapabileceğini asla düşünme. Yani namaza durduğun zaman o namazın son namaz olduğunun idrakinde namazını kıl. Yani bil ki artık belki de başka bir namaz kılamayacağım. Yani o namazı kılacağım ve artık hayatım sona erecek. Böyle bir şuur içerisinde ne yap? Namazını kıl diyor. Ve ey yavrum, bil ki mümin iki iyilik arasında ölür. Biri işlemiş olduğu, diğeri de ertelediği iyilik. Evet. Ki Mu'azim Necebe radiyallahu anhu sahabenin muğzamının büyük çoğunluğunun yaptığı gibi kardeşlerini her zaman kendisine tercih etmiştir. Bundan önce Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh'unun hayatını inceledik. Bir gün Ömer radıyallahu anhu kendisine 40 bin dirhem gönderiyor. 400 dinar, pardon. 400 dinar gönderiyor. Ve hizmetçisine diyor ki git bunu Ebu Ubeyde İbn Cerrah'a ver. Ve gözde diyor ne yapacak? Ebu Ubeyde alıyor Allah Teala rahmet eylesin hizmetçisini çağırıyor, al diyor bunu, git 7 dinar falana, 3 dinar falana, 5 dinar falana ve para tamamıyla 400 dirhem bitene kadar, ne yap dinar bitene kadar hepsini dağıtıyor. Hizmetçisi geliyor haber veriyor. Allah hamd ediyor hemen. Sonra aynı 400 dinarı muad ve Muzeber radiyallahu anh'ı'ya gönderiyor. Ve bak diyor ne yapacak bir gözle. Muazim Neceber radiyallahu anhu da aynı şekilde hizmetçisini çağırıyor. Ve al diyor bu parayı, git 7 dinar falana, 5 dinar falana, 3 dinar falana ve tamamını Allah yolunda infak ediyor. Ve hanımı diyor ki bize bir şey bırakmadın. Biz de fakiriz, biz de muhtacız. Ve torbada kalan 2 dinarı da hanımının üzerine atıyor. Evet. Ki Osman Ömer radiyallahu anhu bu olayı duyunca seviniyor ve Ebu Ubeyde ibn al Cerrah ile Muad-i Mücebel kardeşidirler. kardeşidir. Hayırda yarışan insanlar. Allah onlardan razı olsun. Evet. Allah yolunda hakikaten cihad eden komutanlardan bir tanesi. Tıpkı Ebu Ubeyde gibi Muad-i Mücebel'de hem alim, bir elinde kalemi, bir elinde kılıcıyla bir yanda insanlara İslam'ı anlatırken diğer yanda İslam'ı kabul etmeyen kafirlere karşı da kılıcıyla aklıyla komutasıyla komutanlık yapmış bir büyük bir insan Allah kendisinden razı olsun ki kendisi Şam'da bulunmuş Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu insanlara dinlerini öğretmek için Yemen'den bu seferde Şam'a yolculuk yapmıştır Biliyorsunuz, Ebu Bey de İbnü'l-Cerrah nerede vefat etmişti? Şam'da. Neden? Veba hastalığından dolayı vefat etmişti. Ve o bölgede de veba hastalığı var ve e, Muadib İbnü'l-Cebel anh'un'un çok sevdiği oğlu Abdurrahman ne yapmıştır? Bu hastalıktan vefat etmiş ki çok geçmeden bütün ailesine bu hastalık cereyan etmiş, bu hastalık gelmiş ve kendisi de taun dediğimiz veba hastalığından dolayı Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Evet. Ki kendisi hakikaten şehit olmayı çok arzulayan sahabelerden bir tanesi ki sahabenin geneli bunu arzu ediyorlardı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geldiği gibi şehit beştir diyor. Bunlardan bir tanesi de veba hastalığı yani taun hastalığından ölen kimse de şehittir diyor. Ki Muad İbni Ceber radıyallahu anhu Abu Ubeyde İbni Cerrah gibi taun yani veba hastalığından ölen sahabelerden bir tanesi ki onların ölümüyle de veba hastalığı orada son bulmuştur. Allah onlardan razı olsun. Amin, amin. Evet, Mahdi binücebel bu dünyadan göçtü ancak ilim ve örnek yaşamı kendisinden sonraki nesillere yani bizlere miras olarak kaldı. Allah kendisinden razı olsun kardeşlerim. Allah azze ve celle yalnızca kendisini sevmeyi, onu sevenleri sevmeyi onun sevgisine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eylesekler. Evet, sahabenin hayatında hakikaten çok güzel örnekler var kardeşlerim. Hangi dalda ararsak arayalım, ilimde, mücahitlikte, yaşamda, iyiliği emredip kötülüğü nehyetmede, yasaklamada. Çok büyük örnekler var kardeşlerim. Yeter ki onların hayatlarını okuyalım, onların hayatlarını bilelim ve hayatımıza geçirmeye çalışalım. İnanın, yani bazı şeyleri yapmak hayal değil veya çok uzak değil. Çünkü bu sahabeler bunu başarmışlar. Neden bizler de başarmayalım? Ki onlar daha hayatlarındayken ne yapmışlar? Cennetle müjdelenmişler. Allah onları cennetle müjdelenmişler. Bizim gayemiz de Allah'ın rahmetini umup cennete girmek değil midir kardeşler? Hakikaten onların hayatlarında çok güzel örnekler vardır. Ki Allah azze ve celle Kur'an'ın birçok yerinde onları övmüş. Onların örnekliliğini onlara ne yapmıştır? örnek almamıza dair ayetler indirmiştir. Onların iman ettiği gibi iman etmemize emretmiştir Allah azze ve celle. Öyleyse onların hayatlarını bilelim ki bu İslam için ne çekmişler, nasıl yaşamışlar bunu bilelim ki bizler de onları örnek şahsiyetler alarak İslam'ı en güzel şekilde yaşamaya çalışalım. Allah Azze ve Celle bizlere hakka hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Sübhaneke Allahümme vihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente istagfiruka ve atubilek ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Gülüyor> rabbil alemin Allah bizden razı olsun. Allah'a emanet olsun. Soru soru çekelim burada. Halk arasında hatta birçok meselelerde de bir hadis rivayet edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselat Muaz'a giderken ona bazı tavsiyelerde bulunduğunu ve bir meseleyle karşılaştığında neyle hükmedersin diye soru sorduğunu Allah'ın kitabıyla sonra Resulullah'ın sünnetiyle sonra Sahabenin iştahatıyla, sonra kendi görüşümle diye cevap verdiğini ve bu sözü kabine de Allah Resulü'nün e, sen isabet ettin deyip muhaza iltifat ettiğimiz söylerler. Evet. Ve buradan e, birçok şeyin çıktığını, icmanın, fiyatın, alimin dinde delil olduğunu iddia eden insanlar var. Peki bu hadis hakikaten var mıdır? Sayın midir? Ee, bu konuda ne dersiniz? Evet hadis e, Muaz radıyallahu anh'ıya nispet edilen bir hadis ki Allah Resulü Aleyhisselam kendisini yeni mene gönderdiğinde diyor ki bir meselede nasıl hüküm verirsin? Ben Allah'ın kitabıyla hüküm veririm. Eğer onu da bulamazsam Resulullah Aleyhisselatü sünneti sünnetiyle hüküm veririm dedi. Allah Resulü aleyhisselam eğer resulün verdiği hükümler arasında yoksa dedi ben kendi görüşümle hatta bulunurum bunun ötesine geçmem dedim. Göğsüne vurdu ve Resulullah'ın razı olduğu şeye, Resulullah'ın resulünü muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu sünen hadislerinde geçiyor kardeşlerim ki Albani rahimeullah bunu zayıf olduğunu, aslının olmadığını söyler. Birincisi, hadisin hiçbir aslı yoktur. İkincisi, İslam'a baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle se'in fi şeyin faridduhu illallahi ve rasul diyor. Eğer sizler herhangi bir konuda çekişirseniz, ayrılığa düşerseniz, onu Allah'ın kitabı ve Rasulü aleyhissalatu vesselamun Sünnesine çevirin diyor Allah Azze ve Celle. İhtilaf olacak mı? Evet. İnsanların anlayışlarının farklı olmasından dolayı muhakkak ihtilaf gerçekleşecek. Çünkü fe in tenazatum Allah Azze ve Celle. Eğer ayrılığa düşerseniz o zaman ne yapın? Ayrılığa düştüğünüz zaman sizin aranızdaki hakem Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olacaktır. Hadis açısından hadisin aslı yoktur, hadis zayıftır, hadistir, kesinlikle amel edilmez, alınmaz, kabul edilmez ve hüküm olarak da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünneti dinde kaynak olan, edinle-i şeriye dediğimiz nedir? İki ana kaynaktır. Evet. Hadis zayıf olduğu için zaten zayıf hiçbir zaman ele alınmaz, şerh edilmez, bakılmaz, itibar edilmez. Çünkü hadisin zayıf olduğunun manası öyle bir hadisi Allah Resulü sallallahu söylememiş demektir. Evet. Peki, bu şuramıyoruz şu yani dinde iki din ara olarak... kat. Bu hadis üzerinde evet. Yani Allah'ın dindeki iki kaynağı kitabı ve sünnetidir. Allahu Teala'nın sünnetidir. Evet, Allah sizden razı olsun kardeşlerim. Ben nasihat alabilirim. Şey şey. şey. Evet.